691, numaralı konu, Hazreti Ebu Bekir'in görüş sahiplerine danışması, Ebu Bekir ile Ömer zamanında danışılan görüş sahipleri, evet, Ebu Bekir bir hadise olduğunda onun hakkında ehli rey ve ehli fıkıhla istişare etmek istediğinde muhacir ve ensardan Ömer'i, Osman'ı, Ali'yi, Abdurrahman bin Avfı, Muaz bin Cebeli Ubey bin Kâb, I ve Zeyd bin Sabit'i çağırıyordu, bütün bu zatlar Ebu Bekir'in halifeliği döneminde fetva veriyorlardı, halk ancak bu zatlardan fetva istiyor.